yani yes, o da yes, e, diyor elimi alıp hesap yapıyor integral diyor birinci integral cevap abi ikinci üçüncü diyor teknik ki üç en geç üç üç, e, üç üç kat integral alıyor başka olmaz diye astronom ama tekrar üç üç kat integral diyor başka olmaz evet Sekizinci integrali aldım. Hmm. hala daha cevap vermedi bana. Osmanlı, Mimar Sinan PES hmm. Daha fazla alamayacağım demiş, PES. Neredesin? Makine alamayacağım demiş, PES. Öyle hmm. Mimar Sinan mi? Hmm. Mimar Sinan daima mahkede alamıştır. Şey gibi, Klasik Osmanlı'nın mimarisi, Ka evet de şu çatı üzerinde kubbeler. Kubbenin duracağı camisi, Kastamon'un kasmanın da camisi. nasıl nasiret indirmişse yani çok tarafında böyle yüz çatı üzerinde kubbe yapılmış. Sonra mimar daha evet çatı işte o büyük cam pıhaat gibi Ondan sonra mimarçının klasik Osmanlı mimarçısı, temel olacak olan bir kutbe ve etrafına dört tane yonca kaplar yarım kutbe. Fatih böyledir. Efendim... E, e, İmni'ndeki yirmi cami öyledir. cam başı neresi var? başı öyledir. Asıl etmemel de, şehzadebaşı denir. Mimar Sinan aynı mesela mektebi der. O o, o presi ostam yapmış. Şehri adeta Türkiye'de otipçi yanına koymuş. Ankara'yı ya yapılan bir şey gelmez. Böyle öyle bir şey Fakat Mimar Sinan'ın nerede? Etki faaliyet miyor daima. Bir yeri adeta yani vakit birliğe giden bir insan. Şehrmaniye de işte otobilden şey eski bir şey yapınca Mesela Paris'e kaçıyor. Anadolu, Anadolu tipi, Biz Ankara'da e, Ankara'nın tipi bir cami olduğu için, bir o cami ate, Ankara'nın birbirine su omu bir omu bir gemi camiye, tek bu Ama küçük. O Van'da var böyle Askeri cami, Enzinci camiye. Türkiye'nin birçok yerinde bunlar var. Ancak mimarisi ne? Dedim ya bu akide Sonra Süleymaniye'de bir reform yapı Yanındaki iki kutuyu da atıyor, bir mihrak üstünde kutla var, bir de artık ana giriş mahvede işlemler kutla var. Bakın Süleymaniye şahıserdir. Yani, alıcı gözle bakarsanız Süleymaniye eşi emsarı olmayan bir şahıserdir. Gören haliyle. İmân-ı ne kalmış? Edirne'de tek kubbe. İslam kubbe yok. Bütün şeyi örten, olanı örten, tek tek kubbe. Kâhine tek tek kubbe değil mi? i̇mân bunu yapmıştır. Sultanahmet, o daha başka bir şeydi, çokluk, ee, inci gibidir sultanahmetlik, süslenmiş bir gelin gibidir Sotramid. Bir ana kutla, etrafında onun altında her kutla üç tane tane çeyrek kutla, bir hormonik, mimari kavraması. Oraya bir ince bir gidelim, yani, sütun böyle bakıyor. Diktiğiniz zaman tıklayamışı, tıklayamışı. Ve onları ayakta tıklayın, ince sütunlar, dilekler, yalaklar, sütunlar ve yalaklar. Hakikaten inci gibi gidelim. Ama tehtir dünyada. Kopyede ne var diye o başka. Sırt kenarında, yemek yiyip, niye bu şekilde piyizci olacağım? Piyizci mi? Çok da ne? Sırt kenarında ne? Niye niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? Niye? her şey premises, wir rätt 1.000 Euro für auch mit In Distanz zu null Koreanκε equival wurden. kochenfisch entschied ich nicht mehr. in der Welt der Künstler ficou leiser Und die Mischung noch welche nicht wieder ben erkek ya, bir duvarlak ya, peki çok farklı bir devrelerdi, iş yapmadılar. E, e, de, öyle bir şey ki e, Süleyman'a, bu peki. Tam yarım küpe değildi. Ya, ya haşkim değil. Ne Bu Bugün seni sürdük. Kaçamam mı bu? Ne zaman bir yapmam tamam. Benim aramı ya. Bakıp duruyor bu sarayanda, bu sarayanda bakın. Ya ne yaparsın Allah başınıma bak. Seninle Ahkişler kesinlikle kimse yok. Hadi müdahaleci var. Ondan başka bir şeylerin var? Bakın niye ne? Ah, böyle. Sülaiman ya, Osmanlı'nın şahsına Sülaiman'ın ya Osmanlı'nın şahsına sadece Osmanlı'nın bıraktığımız da geride oturmuşturdum. Sakindim. <Gülüyor> <standardized>. Alın mı şeker? <gülüyor> şeker? <gülüyor> şeker koydu Şeker koydu yavrum. Ne kesildi mi?